Allah için sevmenin dindeki yerini öğrendik ve bunu sağlayan Allah için sevmeye iten sebeplerin üzerinde durmuştuk. Bugünse Allah için sevmenin ve buğz etmenin faziletleri üzerinde duracağız. Allah için birbirini sevenleri Allah subhanahu ve teala da sever kardeşlerim. Çünkü bir hadis-i şerifte Rabbimiz subhanahu ve teala buyuruyor ki benim için birbirini sevenler muhabbetimi hak ettiler diyor. Bunu Buhari ve Müslüm'de bulabilirsiniz. Yine aleyhissalatü ve selam Efendimiz diyor ki kardeşini ziyaret için diğer bir diyara giden kimsenin yoluna Allah bir melek gönderir ve oraya geldiğinde Nereye gidiyorsun diye sorar. Şu diyarda bulunan kardeşime gidiyorum der. Onda bir menfaatin var mı diye sorar. O da hayır lakin ben onu Allah için sevmekteyim der. Melek de ona der ki ben Allah'ın sana gönderdiği bir elçiyim. Allah için sevmen sebebiyle Allah da seni sevmiştir der. Bunu da Müslüm'de bulabilirsiniz Ebu Hireyre'den. Demek ki Allah için sevmenin de karşılığı Allah'ın o insanı neymiş? Sevmesi. Bunu nasıl anlarsınız? Mesela sizin birinizin dostu olsa, çok sevseniz başka bir arkadaşınızdan da çok sanmışsınız, Birbirini sevmesini istemez misiniz? İkisi birbirinden anlaştığında siz ne kadar mutlu olursunuz değil mi? Ama ikisini de çok sevseniz, bir araya geldiklerinde o insanların anlaşamayan, birbirinden nefret eden insanlar olduğunu görseniz bu sizi ne yapar? Üzer. Bazen seçim yapmak bile zorunda kalırsınız. Ama Allah subhanahu ve teala birinden razı oldum diyorsa, onu seviyorsa, biz nefsimize hoş gelse de gelmese de onu ne yapmak zorundayız? Sevmek zorundayız. Ve eğer bunu yapabilirsek Allah da bizi ne yaparmış? Severmiş. Yine Allah için sevenler Rahman'ın arşının gölgesinde, başka gölge olmayan günde arşın gölgesinde ne yapacaklar? Gölgelenecekler. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki şüphesiz Allah kıyamet günü şöyle buyurur. Benim celalim için birbirini sevenler nerede? Benim gölgemden başka gölge bulunmayan bugün de onları gölgemde bulunduracağım diyor. Yine İmam Müslüm bunu sahinde naklediyor Ebu Kureyre'den. Demek ki kardeşlerim Allah için sevme o kadar basit bir mesele değilmiş. Eğer insanlar buna güç yetiştirebilecek olsa böyle büyük bir mükafat herhalde zor verilir değil mi? Mükafatı çok çok üstünse hele hele öyle bir mahşer yerinin dehşetini şöyle bir gözler önüne serecek olursak bütün insanlık toplanıp Adem'e gidiyor. Adem bile ne diyor? Ben diyor Allah'ın yasak kıldığı bir ağaca yaklaştım. Nefsi nefsi nefsi diyorsa siz insanlığa ilk Resul gönderilen Nuh'a gidin diyorsa Nuh Aleyhisselam da ben de kavmimin isyanına artık dayanamayıp onların helakını istedim. Siz İbrahim'e gidin diyorsa o Musa'ya o İsa'ya en son ve Vesselam Efendimiz'e kadar kendileri nefsi diyorlarsa öyleyse böyle büyük bir mükafatın karşılığı olan bu Allah için sevmede demek ki Müslümanın ayıbı gördüğünde kapatılma, onun bir ihtiyacı olduğunda giderme hastalığında gidip ona e, taziyede bulunma yani kendisine Allah şifa versin diye gönlünü alma cenazesinde bulunma arkasından onu boş bırakmayıp duada bulunma Müslümanın ne yapmasıdır? Birbirini sevmesinin alametleridir. Eğer bunlar yoksa demek ki sevme anlaşılmamış, hayata da geçirilmemiş ve bunun karşılığı da Allah Azze ve Celle'nin arşının gölgesinde, gölgelenmede neymiş? Yokmuş. Düşünün şimdi çok çok sıcak olan günlerde insanlar hep bir gölge arar, bir subaşı arar, bir klima arar, serin bir yer, serin bir içecek arar değil mi? Orada hiçbir yok işte. Ama burada sana yapabileceğin, senin gücünün yetebileceği ve biraz çaba gayret sarf edip kendini eğittiğinde çok çok rahatlıkla yerine getirebileceğin bir amel var. Nedir bu? Allah için sevme. Peki bunu yapmazsak ne var? Geçen derslerde gördük. Bunun zıttı unutmayın ki diyor kafirler de birbirinin dostu ve birbirleriyle ne yaparlar? Yardımlaşırlar diyor. Aynen işte yaşadığımız ortamda kendi kafalarına göre bir senaryo yapıp işte iki askerimizi kaçırdı deyip ne kadar cana kıyıyorlar değil mi? Sonra işte Lübnan'dakiler de bizim şu kadar askerimizi kaçırdı deyip haksız yere o kadar çok insanın kanına giriyorlar ki güya hami güç, Süper güç diye gösterilen bir Amerika kendini savunabilir diyor. Kınama olarak güya artık sadece kınama bakın. Kalbe kalmış. Kınamayı bile ne yapıyor? Veto ediyor. Yaptıkları haklı bir şey diyor. E şimdi düşünün demek ki Müslüman birbirini sevmeyi öğrenemezse birbiriyle anlaşmayı hiçbir zaman ne yapamaz? Beceremez. Öyleyse birbirimizin ayıbını örteceğiz. Birbirimizi hayırda yarıştıracağız şer olan her şeyden ne yapacağız? Uzak duracağız ki hem dünyada hem de ahirette rahat eden insanlar durumuna çıkalım. Eğer bunu yapmazsak burada böyle zillet, perişan, izzetsizlik olduğu gibi orada da Rahman'ın, arşının gölgesi yok. Yani biraz büyük olalım, büyük düşünelim. Yine Allah'ın Azze ve Celle'nin oradaki mükafatlarından birisi de kardeşlerim Aynen Yasin suresini okursanız her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de Yasin'dir dediği gibi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin. Orada müminlerden bahsederken Allah'ın onlara selamı vardır. Ayetine dikkat ederseniz yok sağ yani. Onlar atlas minderler üzerinde döşekler üzerindedir diye bir rahatlık sahneleri vardır. İşte Allah Resulü Ali İslaati ve Selam Efendimizin de bildirdiği gibi Rabb'ımız şöyle buyuruyor diyor. Celalim için birbirini sevenlere peygamberlerin ve şehitlerin imreneceği nurdan minberler vardır diyor. Demek ki kardeşlerim Allah için birbirini seven ve sadece Rabb'in rızasını güden insanlara öyle mükafatlar var ki sadece Rahman'ın arşının altında gölgelenme yok. Bütün insanların imreneceği çok çok güzel neler varmış, minderler varmış. Herkes hesap peşindeyken bunlar orada ne yapacak? Daha rahat oturacak. Şimdi bu noktada şöyle bir düşünmek lazım. E bu bu kadar basitse ben Allah için birini severim yeter. E, bu kadar basit mi bu mesele? Hiç düşündünüz mü? Allah için sevme karşıdaki kardeşinin birçok şeyine katlanmayı gündeme getiriyor. Onun kaprisi olabilir, abuk sözleri olabilir, onu eğitirsin, bir ihtiyacı olabilir. Düşünün bir Ebu Bekir'e, Allah kendisinden razı olsun, kendi öz kızına, peygamberin zevcesi olan pak insana, iftirada bulunan birisine dahi ne yapıyor? Bir şeyler verebiliyor. Görünüşte zahirde onlar Müslüman mı? Müslüman Sadece hat uygulanıyor yani Allah için sevme dünyada bedeli bayağı ağır olan amellerden birisi özveriyle hoşgörüyle sabırla yapabileceğin bir şeyler hemen bir şeyde kızmayla her şeyi kesip atacağın değil kafirler düşünün dost olabilmek için birbirleriyle bağlarını kurabilmek için her türlü ahlaksızlığı rezilliği yaparlar ama bizler bunları yapamayız birbirimizi sadece Allah için sever ve buğzumuz da sadece Allah için olursa mükafatı da o kadar büyük. Onun için e, sevgi huyunu e, belli bir şeylere alabilme özveri ister. Öyleyse yemeye, içmeye dikkat etmeli, anaya babaya davranışta yiyenlere, kardeşlere din kardeşe, komşuya, yakın akrabaya, uzak akrabaya sevgi hasretini böyle kontrola alırsanız hiçbir zorluk çekmeden din kardeşinizi sevebilirsiniz. Ama sevgi huyunuzu belli bir terbiyeye alamazsanız, kontrol edemezseniz, bu sefer o sizi kontrol etmeye başlar. Güzel söz söylüyorsa size seversiniz, size dokunacak veya kendinizi incitecek bir söz söylerse ondan nefret edersiniz. Halbuki Müslüman'dır. Yani sevginin kontrol altına alınması gerekir. Bu da ancak iyi bir Kur'an okumaktan ve sahabenin hayatını iyi bir tahsilden geçer. Yani o nefsini, hevasını, ilah edineni görmedin mi? ayeti, sevginin terbiyeye alınmamasının sebebidir. Bunu çok iyi anlayın. Ve karşılığında da düşünün, ne kadar şeyden mahrumiyet var. Yine Allah için sevmek, imanın da semelelerindendir kardeşlerim. Çünkü hemen hemen imanla alakalı her derste hemen hemen ezberlediğimiz bir hadis var. Neydi bu? Şu üç şeyi kim yaparsa imanı bütün damarlarında ne yapar? Hisseder. Bu neydi birisi? Bir kimseyi ancak Allah için sevme. Demek ki imanın da artmasına, kemale ermesine ve damarlarda kanın aktığı gibi bir insandan iman akmasına sebeplerden birisi de neymiş? Sadece Allah için sevme. Demek ki bu da bizim bir yerde Müslüman iman ehli mümin olduğumuzun neymiş alametlerinden. Evet. Allah için sevme ve Allah için bu imanın kemalindendir kardeşlerim. Yani bunu başaran insan imanı kemalete ne yapmış? Erdirmiş demektir hani iman, şube, şube, de şube, şube derslerini hatırlarsanız, imanın şubelerine bakıyorsun, Doğruluk, dürüstlük, emanete hiyanet etmeme, eminlik, zekat verme, namaz kılma, hac etme, ümre yapma gibi, Müslümana yardım etme, zulüm etmeme, yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi kaldırma gibi, artık şubeleri, haya gibi, bunların hepsinin kemale erdiğini gösteren neymiş Allah için sevme Allah için boğuz etme eğer bir insan bunu başarmışsa bu da onun kemale erdiğinin göstergesidir ki bu aleyhissalatü vesselam efendimizin ifadesidir yine kardeşlerim Allah için sevme cennete emin adımlarla giden yolun bir işaretidir aleyhissalatü vesselam efendimizin de dediği gibi iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Dikkat edin size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şeyi haber vereyim mi? Aranızda selamı ne yapın? Yayın diyor. Bakın bu hadis-i şerifi de burada bu şekilde istimbat ederek ne yapabiliyoruz? Anlayabiliyoruz. Demek ki Allah için sevmede cennete giden yoldan bir yol. Yine kardeşleri Müslüman kul kardeşini Allah için sevince neler yapmalı? Birincisi onun evine gidip haber vermelidir. Bil ki Müslüman kardeşim Allah seni kendisinden bir ruh ile teyit etsin. Bir Müslüman kardeşini Allah için sevdiği zaman onun evine gidip onu Allah için sevdiğini bildirmelidir. ve Vesselam Efendimizin dediği gibi Biriniz arkadaşını sevdiği zaman onun bulunduğu yere gitsin ve onu Allah Azze ve Celle için sevdiğini bildirsin diyor. Evet. Bunu Ebu Davud'da bu ifadeyi bulabilirsiniz. 4681'de. Evet. Begavi Şerhü de diyor ki, bunda şöyle bir mana vardır. Kişi sevdiği kişiye onu sevdiğini inşaat edecek bir nasihattan önce bildirirse, onu davet ettiği iyilik içine yer eder ve sözünü kabul eder diyor. Yani bunu eğer kendisine bir nasihat edecek bir şey de bulunacaksa ondan önce yaparsa o nasihatinin de kabulüne sebep olur diyor. Yine Allah için sevgiyi devam ettirmeye çalışmak. Ali selat ve selam efendimiz birbirini Allah azze ve celle için seven iki kişiden en faziletlisi Arkadaşına muhabbeti daha şiddetli olandır. Bunu bu kaydın, kitabın edebil müfrette bulabilirsiniz. Allah Resulü aleyhissalatü ve Efendimiz diyor ki birbirini Allah subhanahu ve teala için seven iki kişiden en faziletlisi arkadaşına muhabbeti daha şiddetli olandır diyor. Misal. Ee, bunu buhari Edebil Müfret'te zikrediyor. 544 ne olur rivayet. Şimdi sadece arkadaşına ben seni seviyorum, Allah için seviyorum deme ne yapmıyor? Yetmiyor. Devamlı bu muhabbeti devam ettireceksin. Ve Allah'a en yakın olan kimmiş? Seyhan kimmiş? Devamlı bu muhabbetini bildiren Giden, gelen, alakayı kesmeyen, nasihati kesmeyen onunla arkadaşlığını hep sıkı fıkı eder. Bunda önce olan Allah'a daha yakın daha faziletli olandır. Diyorum. Allah için sevme yolunda bazı engeller vardır kardeşlerim. Allah için sevme Allah'ın nuruyla kalpleri düzenleyen bir bağdır. Onu muhafaza eden Sevgi, merhamet, şefkat, ziyaretleşme ve Allah'ın celali için buluşmadır. Eğer kul veya kardeşi bir günah işlerse kalbinde ne olur? Kaflet olur ve diğer bir kalp ile arasındaki bağı keser. Bunun sonucunda da ne olur? Ayrılıklar olur. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki, birbirini Allah için veya İslam için seven Sonra da ayrılan iki kimse ancak birbirinin işlediği günah sebebiyle ayrılmıştır diyor. Bunu da Bukhari Edebin Müfret'te 401 Nuala rivayette naklediyor. Bunun için kul kardeşinden uzaklık hissederse önce kendisini araştırsın. Bir kötülük işlemişse derhal tövbe etsin ve kardeşiyle arasındaki sevgisini düzeltsin. Bunu anladınız mı? Bunu yaşadığımız şu ortamda bol bol yaşamaktayız. Bir bakıyorsun bir Müslüman o kadar muhabbeti var ki ya ne kadar iyi insan diyorsun. Birileri sorduğunda bu A şahsı çok çok iyi. Allah selametlik versin diyorsun. O şahıs kaybolup gidiyor. Şimdi yanında onu söylediğin insan diyor ki ya o A şahsına ne oldu abi ya ne kadar iyi insandı bir şey diyemiyorsun neden ayrılıyormuş İşlemiş olduğu günah yani işlemiş olduğumuz günah diyelim kendi hepsimizden verelim da ne yapıyormuş gaflet yapıyormuş yani artık sevgiyi yavaş yavaş götürüyor ve artık o insanı görmek dahi ne yapmıyorsunuz İstemiyorsunuz. İşte bu da kişinin veya her iki kişinin işlemiş olduğu günahlara sebeptir reçetesi neymiş hatanı bulsan da bulmasan da tövbe edip o şeyi telafi etme. O kestiyse sen kesmeyeceksin. Ha O yolunu seçer gider. Seçen sen olmayacaksın. Evet. Müslümana kardeşi sevdiğini bildirince ne demeli? Allah için sevdiğini haber verince o da ne der? Beni kendisi için sevdiğin Allah için ben de seni seviyorum. Enes diyor ki birisi yanında insanlar varken aleyhissalatü vesselamın yanına uğradı. Yanındakilerden biri şüphesiz ben bunu Allah için çok seviyorum dedi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de onu tanıyor musun? O da hayır dedi. Kalk ve onunla tanış buyurdu. Bunun üzerine adam kalktı ve onunla tanıştı. Dedi ki beni sevdiğin kimse yani Allah için ben de seni seviyorum. Sonra döndü ve Vesselam'a ona söylediğini haber verdi. Bunun üzerine Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz dedi ki ben sen sevdiğinle berabersin ve sana umduğun şey vardır buyurdu. Bunu da Ebu Davud'un 5125 numaralı rivayetinde bulabilirsiniz. Yani e, buradaki manayı yakaladınız mı? E, toplumda öyle insanlar vardır ki gerçekten insanların sevgisini celbeder. Yani İkisi tanışmadığı halde insan ılık ılık bir şeyler hissedebilir ve onun sevdiğini söyler burada dinle diyor onu tanıyor musun yok o zaman git tanış ve ona tanıştığını ne yap yani sevdiğini söyle o da ne yapacak beni rızası için sevdiğin Allah da ne yapsın seni sevsin diyecek. demek ki böyle adamın ruhu duymadan sevmen sana hiçbir şey ne yapmıyormuş kazandırmıyormuş. Burada bir ülfetin doğmasını ne yapıyor din? istiyor. Git ona Allah rızası için kendi onu sadece Rabbinin rızası için sevdiğini söyler. Artık karşıdaki ki benim başıma geldi e, ismi hiç önemli değil. Ben seni Allah rızası için çok seviyorum dediği halı ben senden nefret ediyorum diyen insan duydu. Ben üzülmedim. Çünkü herkes içindeykini dışarıya dökecek yani. Ben onu bir toplumda içindeki çıksın, millet duysun diye. Siz böyle arkadaşlıklar hani, şeklinde de sesleriniz mi? Istiyorsan? Muhabbetinizi arttırır. Muhabbetinizi artırır. Deneyin. Kardeşlerinizin ne kadar ileri safhalara geldiğini göreceksiniz. Ve birbirinizden yıllardır arkadaş olduğunuzu zannedip de paylaşmadığınız şeyleri ne kadar paylaşır hale geleceksiniz. Bu sefer gruplaşma gidecek. Gruplaşma gider, topluca hareket olur ve insanlar nasıl büyüdüğünü, nasıl karakter sahibi olduğunu işte o zaman anlar. Eğer bunu yapmazsanız herkesin kendisine has bir çizgileri vardır, fıtri. Orayı aşana kadar arkadaşsınız. Aşar aşmaz tepkiler başlar kendinizi kontrol ederseniz yakalarsınız bu ifadeleri. Ama birbirini devamlı Allah için sevdiğiniz zikreden, birbirine muhabbeti artan insanlar sınırları kardeşleri zorlasa bile hoşgörülü ve yumuşaktırlar. Ve o sınırlar yavaş yavaş sadece din sınırları olarak kalır. Fıtri sınırlar kalkar. Bizler hep fıtratta kaldığımız için dine gidecek yollar bulamıyoruz. Evet. Basit bir konu değil. Tevhidin olmazsa olmazları bu. Allah için sevmenin gerektirdikleri var kardeşlerim. Kul hayrı kendisi için sevdiği gibi kardeşi için de sevmelidir. Şimdi bir şeyler daha başlıyor bakın. Ey Allah için seven kardeşim! Bil ki Allah için sevmenin en düşük derecesi dünya ve ahiret iyiliklerinden kendin için sevdiğin bir şeyi kardeşin içinde sevmendir. Bu en düşüğü bakın. Bu ancak kardeşini Allah için sevdiğinde mümkün olur. Zira sen sevmediğin kimse için iyilik istemezsin. Ve sadece sevdiğin kimse için iyilik düşünürsün. Bakın Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne diyor. Biriniz kendisi için sevdiği şeyi kardeşi içinde sevmedikçe iman etmiş olmaz. Bunu en yakın Bukhari'de, Müslüm'de olabilirsiniz. Bu hadis anlayabildik mi? Hiç amel edebildik mi? Duygunun ötesine geçebildi mi? Şöyle bir düşünün dersten sonra da bundan ne kadar amel edebileceksiniz veya ediyorsunuz bir düşünün. Ama bazı şeyleri yapmadıkça bunu yapamazsınız. Bunu anladınız mı? Peki yani şey kendisi, kendisi için sevdiği haydi, hayır değil. Kendisi için sevdiği bir şeyi, kendisi için istediği bir şeyi, din kardeşi için de istemedikçe mümin olamaz. bunu anlatabildim mi? Yani bu tab başından selamlaşma, hani e, sevmeyi getiren etkenler, buzu getiren etkenler, faziletleri dedik ya arşın gölgesinde gölgelenme kadar e, büyük mükafatı var dedik mi? Şimdi bak e, bunlar nelermiş? Bunları yaparsan karşılığında bu var. tam başlar yani müminin başına gelen bir şeyden asla sevinmeyeceksin iyi olmuş o oh. da hayır ama kendi başına gelmesini istiyor şimdi her ne olursa olsun müminin hayırını isteyeceksin ama onun başına herhangi bir şey gelmiştir ama bir imtihanla, ama işlemiş olduğu bir günah var düşünün mesela Filistinliler Allah yardımcılar olsun. Başlarına ne gelirse gelsin dünyanın gıkı çıkmıyor. Doğru mu? Herkes kınıyor. Meydanların ötesine kim adım atmıyor. Neden atmıyor? Hiç düşündünüz mü? He? Ama atıldığında adım tam olacak. Bir taş dahi, bir ağaç dahi arkamda Yahudi var gel öldür diyecek değil mi? Bütün Müslümanların saldırmasında. Bu olacak. Bakın şimdi Filistin tarihine geriye gidin. Türkiye Cumhuriyeti'ne gidin Osmanlı'ya gitmeden. Şu PKK kampları nerede kuruldu, nerede eğitildi biliyor musunuz? Hepsi Filistin'de. Abi, e, Cahlaton, ya, Cahlaton, Cahlaton, o bölge. Abi, bütün İslam, insanlık tarihi o bölge. Mesela yine Osmanlı'ya gidin. şu Osmanlı'nın son çöküşünde koskoca bir alayın çölde İngilizler geliyorlar ne diyorlar? Altını Osmanlı askeri midesinde kaçırıyor diyerek aralarında yaydılar. Sadece mideleri hançerlenerek altın arandı. Sadece çölde topraklara böyle dudaklarını yuma yuma ne kadar insan öldü biliyor musun? Sebebi de bunlar. Yani birilerinden çok ah aldılar. Ha bu ayrı bir mesele. Hiç kimsenin şu an kılı kıpırdamıyor. Görüyorsunuz değil mi? Ama herkesin yüreğinde bir dağlanma var mı? Var. Çok ilginç. Yani. Onun için kardeşe sahip çıkma, kardeşe muhabbet etme canı gönülden olacak. E yine kul kardeşine nasihat etmeyi taahhüt edecek. Kim kardeşini Allah için severse kardeşini Allah'ın sevmediği bir durumda görmekten hoşlanmaz. Doğru mu? Böyle bir durumda görünürse, derhal ona samimiyetle nasihat edecek, onu Allah'a hatırlatacak, Allah'tan af talep etmesini ona ne yapacak? Tavsiyede bulunacak. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de dediği gibi, din nasihattır. Kime? Allah'a, kitabına, Resuluna, Müslümanların imamlarına ve umumuna diyor. Demek ki Allah için, Allah'ın emrettiği şekilde mümin birbirine ne yapacakmış? nasihatkar olacak. Bunu yapmazsa ne olur? Halpte gaflet meydana gelir. İkilik meydana gelir ve sevginin yerine ne alır? Artık buğuz gündeme gelir ve sevgi tamamen gider. Demek ki ben inandım diyen birisi din kardeşi ona Allah için nasihat ederse o da ona sana ne, ne yapamazmış diyemez. Müslümansan Aleksüslamına Din kardeşine karşı sana ne yapamayacağım diyemeyeceğim ve sen de nasihatin hiçbir zaman ne yapmayacağım esirgemeyeceğim. Ha burada usluplu olur, uslupsuz olur, bu önemli değil bir yerde. Ama din kardeşine nasihat devamlı yapılmalı. Ha nasihat nasıl edilmeli? İnşallah bu dersten sonra bu da gelecek gündeme. Ee, i̇nsanlara topluluk içinde nasihat ederseniz bu bir çeşit çeşit azardır. Alacaksa da o insan ne yapmaz? Almaz. Onu yalnız sakin bulduğunuz bir yerde çekeceksiniz. Ama bir kısa anlatarak anlatırsınız. Ama devamlı ben seni Allah için çok seviyorum diyen birisiniz. Bak şu toplulukta böyle bir hareketin oldu. Bu bir Müslümana yakışmaz. Allah indinde de hoş bir şey değil. Sen bu hareketi bırak ben o gün senin adına çok utandım diyerek hem arkadaşının gönlünü alıp hem de ona gerekli nasihatleri göstererek sen bu hallere düşmezdin nasıl bu hallere geldin ne yapıyorsun namazına mı dikkat etmiyorsun yoksa arkadaşlarına mı dikkat etmiyorsun tipinde eğer tespit ettiğiniz bir şey varsa bunları gündeme getirerek onun da doğruyu görmesine sebep olabilirsiniz yine buluşma ve ziyaretin büyük önemi vardır ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dediği gibi ara sıra ziyaret et sevgiyi artır. Ve yine diyorlar ki diğer bir beldedeki kardeşini ziyaret edince demin de işlediğimiz gibi Allah onun yoluna bir melek gönderir ve melek nereye gidiyorsun der. O da şu beldede bir kardeşim var onun yanına der. Onda bir menfaatin var mı der. O da hayır. Yalnız ben onu Allah için seviyorum der. Melek ben Allah'ın sana gönderdiği bir elçiyim. Allah için sevmen sebebiyle Allah da seni seviyor der. Deminki hadise dikkatinizi çekeyim. Ara sıra ziyaret et. Sevgiyi artır. Bun anladınız mı? Devamlı ziyaret insanı bıktırır. Müslüman çok olmasa da birbirini özlemelir. Bunu, anladın mı? Bunu sen tayin edeceksin. Devamlı görme, bıkkınlık yapıyorsa yani gidip gelme bıkkınlık yapmayacak dereceye kadar indirmelisin. İnsanlar birbirini özlemeli. Bunda ifrat derecesine gitmemek şartıyla tabi. Ben mesela ne kadar şey olsa da insan bazen yalnız kalmayı çok istiyor kendi uğraştırılıyor, kafa şişiyor. Maalesef bu yok. İnşallah Rabbim ahirette diyorum. Bazı <gülüyor> yerlerde istediğimi verir diyorum. Bazen insan yalnız kalmak istese de kalamıyor. Ama öyle insanlar da vardır ki hep yalnız kalmayı ister. Hiç kimseyi görmek istemez bu şeytandandır. Çünkü şeytan tek kişiyle beraber iki kişiden belidir diyor. Musa Aleyhisselam bile Firavun'a gönderilirken ne diyor? Seni çok çok analım, çok çok zikredelim diye diyor. Kimi istiyor? Kardeşi Harun'u istiyor. Yani şeytan tek kişiyle beraber iki kişiden beri ifrat derecesine gitmemek şartıyla devamlı ülfet dostu bıktırır. Benim bir tane vardı. Terdeler kapatıp içeri oturmuş, şimdi de gelmesin günlerdir. Şeytan ondan beraberdir işte. Ne kadar da iyi olsa abi, şeytan onunla bir meselede de oynasa, şirke ehli yapsa yeter. Ama toplum içinde olsa, ülfetini ona göre ayarlasa, ona nasihat eden insanlar devamlı çıkmaz mı? Çıkar değil mi? Ama tek olan bir insana e, yavaş yavaş insanlar da ne yapar? Soyutlanır görse bile bir toplulukta geçerken selam verip konuşur. Bazen insan çok rahatsızlandığında hastalandığında bunların kıymetini anlıyor. Ama yalnız alışan insan hastalıkta bile yalnız kalmayı ister. Ödüğünü sordun da evliydi kendisi. Öyle hani yıllarca insanların yaptıklarından bakım şart. Görüzler. Şimdi eğer öyle bir şey olsaydı din bunu derdi sahabenin bir tanesi bol sulak ve mağaraların olduğu bir bölgeden giderken a.s.v. Efendimiz'e diyor ki Allah'ın Resulü artık yeryüzü bizim yani belli bir gücümüz oldu bana müsaade etsen de ben şurada kalsam şu mağaralarda kalsam şu sulardan içsem de Allah'ı zikirle ömrümün geri kalanını tamamlasam diye bir şey istiyor yani uzlete çekilmeyi Allah ve a.s.v. Efendimiz diyor ki senin insanların içinde kalman ve onların eziyetlerine katlanman bundan daha hayırlıdır. Uzdete çekilmeyi din kesinlikle nehyedir. Kesinlikle yani. İnsanların içinde kalman, onların eziyetlerine katlanman senin için daha hayırlıdır. Evet. Allah için bu etmeyi gerektiren şeyler vardır kardeşlerim. Bunların başında da küfür gelir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala diyor ki, İbrahim'de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel misaller vardır. Onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden ve sizin Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizi tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir. Mümtehine 4 Yine Allah'a ve ahiret gününe inanan bir milletin babaları, oğulları, kardeşleri, yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resul'una düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. Mücadele 22. Evet. Bu iman için nefislerde hassas bir terazidir. Mücadele 22. Müminlerin ayrılmış safı için taraf olmanın sonu bütün engellerden ayrılma Allah'ın ipiyle sağlam kulpa bağlanmadır. Allah bir kimsenin göğüs boşluğuna iki kalp koymamıştır. Bir insanın kalbinde iki sevgi Allah Resulü ve müminlerin sevgisiyle Allah'ın Resulünün ve müminlerin düşmanlarının sevgisi bir araya gelemez. İster sevgi ister nefret olsun. İki sevgi veya iki nefret bir kalpte ne yapamaz? Toplanamaz. Bu iş bir bidat değildir kardeşlerim. Bu tek ümmetin öncekileri yani tevhid ümmeti olmuştur. Tek bir kafiliye iman kafilesine bağlıydı. Bu kafile zamana yayılmış iman ile tem temeyyüz etmiş akide bağlarına aykırı olan her bağdan uzaklaşmıştır. Müslüman baktığında ne görsün? Bunun kökleri zaman periyoduna yayılmış örneği vardır. İlk haniflik dininin sahibi olan İbrahim aleyhisselama arada kopukluk olmadan ulaşmaktır. Böylece en büyük şahsi sermayenin ve asrında yaşayan topluluğunda en büyük sermayesinin farkına varır. Demek ki bir Müslüman küfür ehli olan birisini yani şirk ehli olan birisini asla ne yapamazmış? sevgi göremezsin. Şimdi düşünün. Nuh Aleyhisselam'ı kıssasına gidiyorsunuz. Hud suresini okursanız orada. Bu benim oğlum diyor. Kime? Boğulmakta olan ama kafir ruhlu birisine. Allah subhanahu ve teala ne diyor? Ey Nuh. Evet o senin oğlun ama o kafirler guruhundan diyor. Nuh diyor titremeye başladı. Ve Ya Rabbi eğer sen beni affetmezsen andolsun ki yoldan çıkmış sapkınlardan olurum diyorum. şimdi Nuh Aleyhisselam'ın oğluna duymuş olduğu sevgi nasıl bir sevgi? Bilmiyorum. Fıtri. Var mı bunda bir tehlike? Yok. Ama Allah'ın bir belası olarak boğulmak üzereyken ona şefaatçi olabilir misin? Allah ne yapıyor? Ey Nuh o senin oğlun ama kafirler gururundan. Yani bana açıkça isyan eden, beni tanımaya Hemen Nuh Aleyhisselam fıtri duygulardan ayrılıp ne yapıyor? Allah'a tövbe ediyor. Yine İbrahim Aleyhisselam'ın babasıyla alakalı bir kıssası var Kur'an'da. Okudunuz değil mi? Allah Subhanahu ve Teala'dan bir ahit istemesi var. Yani babam konusunda diyor. Bana söz verdi diyor Rabbim vallahi diyor sen beni ne yaparsan yap taşlarsan taşla yine de ben senin için Rabbime dua edeceğim yani yardımda bulunacağım diyor mağfiret için e, Buhari'de bu ayetten alakalı tefsire baktığımızda kardeşlerim Allah subhanahu ve teala e, İbrahim'e babasını gösteriyor İbrahim babasını cehennemde çok kötü bir vaziyette görünce Ya Rabbi diyor hani sen beni mahcup etmeyecektin yani babamı mahfiret edecektin ee, ne sevgisi var burada? Bir baba sevgisi yani müşrik bile olsa. Fakat Allah'a güvenerek bir müşriğe sevgi yok bakın. Allah subhanahu ve teala İbrahim'in babasını onun nefret ettiği, tiksindiği bir sırtlan şeklinde gözüne gözüktürüyor. İbrahim tiksinince hemen zeban alıyor onu? Cehenneme atıyor. Ve Allah subhanahu ve teala ne diyor? Ben müşriklere cennete girmeyi ne yaptım? Haram kıldım. Demek ki kardeşlerim, küfür ehli olan birisine ne yapamıyoruz? Küfür ehli olan birisine velamızı, sevgimizi ne yapamıyoruz? Veremiyoruz. Bunu anladınız mı? Ha, şimdi Tevbe 22, 23, 24'e geldiğimizde onlar diyor, kardeşleri, babaları, iş yerleri, ticaretleri, bunları, eğer bunlar yani bunlara olan muhabbetin bağlılığın seni Allah'a ve Resul'la gitmeyi alıkoyuyorsa burada da bak ne varmış bunların muhabbeti Allah'a ve gitmeyi veya cihadı alıkoyuyorsa oturun bekleyin neyi Allah'ın belasını diyor Allah fasık olan bir kavme hidayet edici değil burada da neymiş fısk sebebiymiş buna da ne yapacağız çok çok dikkat edeceğiz. Yine e, burada aynı zamanda münafık ehli de gelir. E, şirk ehli de gelir. Bir münafığın cenaze namazını ne yapma? Kılma diyor. Onun kabrinin başında ne yapma? Durma. Her ne kadar sana Ebu Talip gibi bir iyilik dahi yapsa müşrik olarak ölmüşse ne yapmayacaksın? Ona tövbe istifarda bulunamayacaksın ve onun cenazesinde ne yapamıyorsun? Bu hassas noktalar yakaladınız mı? Şimdi bu noktaları önce bir yakalayalım. Cehalet umumen mazeret. Alalım. Ama herkese, her zaman, her yerde, her meselede mi? Değil. Cehaleti kalktığı noktada bazı şeyler de kalkıyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Bunlar umum manada yakalayacağımız ifadeler onu anlatabildin mi? var abi. Allah onu çirmeden vurmak yerinden Bu kişi bir gün öldüğünde Cehaleti kalkulsun. Aynen Ebu Talib'in götürülüp bir şeye gömüldüğü gibi gömülür. Ayzene <gülüyor> Aklı başında kendisine din anlatılıyor. Cehaleti kaldırılacak şekilde bir şeyler anlatılıyor mu? şimdi öyle insanlar var ki abi, benim tanıştıklarım kadın çok iyidir, hoştur. Kocası da namaz kılan birisidir. hasbel ya kaynanatıdır ya bir şeyler olmuştur. Kadını dövmüştür, sövmüştür, ortaya bırakmıştır, boşamıştır. O kadına bir bakıyorsun, tam bir Allah düşmanı. Sanki bunu Allah ona yapmış, Allah ona zulmetmiş, Allah buna bu, bu şekilde bir şey deva görmüş tipinde. Ben böyle insanlara da rastladım. Şimdi bunun yaptığı ne kadar haklı? Bu bir. Bazıları mesela bir hastalık veya bir sakatlık veya işte vücudundaki bir arızadan binaen gizli gizli duygularla ki zaten insanlardan kaçma da bir nevi böyledir. Sanki kendisindeki kusurla insanlar konuşacakmış tipinde. İnsanlardan kaçmayı yeğleyenler vardır. Ve fırsat buldukça birilerinin yanında bir kin kusma vardır. E, bu tipte ise de hoş değil. Diyelim yani ki, insan diyor, hani, eline geçerse kendisi harcayacak. Ha. Dünyada... Kader'e isyan vermişler. Bu işte ben sen ona kesinlikle ben bunu hak ettim. İstersen sen ona hiç çaktırmadan bir gün e, yanında canın sıkılır gibi yap, devamlı gidiyorsan Kur'an okur gibi yap. Allah Allah dersin. Kasas suresindeki Karun'un aynen bu ifadelerini ona bir okuyver. Ama oradan başlama. Oraya gelince ilgisini çeksin. Ama gitmeden önce de sağında sorunda bundan alakalı neler var e, okuyarak git. Gelecek sorulara da kendini hazırlarsa sadece bunu anlat işim çıktı de oradan çık git. Bir düşünsün. Ama... o zaman Allah neredeydi? Gene yani... tepende seni görüyordu. Evet. <gülüyor> böyle. Bazı insana cahilliğin getirdiği bir şey bu. Sadece cahilliğin getirdiği. Dediğim gibi Kur'an'daki bu kıssalar e, onlara okunursa veya okutturulursa sonra hemen gidilir. Onları sadece kendi nefisleriyle baş başa bırakılırsa anlarlar. Düşün Karun da e, kavminin yanına çıktığında ne diyordu? Bu bana babadan geçme değil bu kendi elimle kazandığım derdi ve gururlanırdı. Hala yerin dibine batıyor mu? Yine ayeti kerimede iki kişinin tarlaya girme misali var. Okudun mu? İkisinin de diyor işte tarlasında yemişler çıkardı. İşte birisi övünürdü. Birisi ona ne diyor? Böyle de mi? Maşallah. Allah ne güzel yaratmıştı deyip devam ediyor. Yine ayeti kerimede kardeşlerin anlaşması, gece yarısında yola çıkıp da bugün fakirlere hiçbir şey vermeyeceğiz demeleri ve bahçelerine geldiklerinde uğrayan uğramış. Başka yere geldiklerini zannediyorlar. Dönüp dolaşıp geliyorlar. Bahçeleri nedir? Kül olmuş. Bunları anlattığında inşallah anlar. Ama illa zam gibi bir şey de yapıştırıp da ee, bu senin tepende dursun anlamasan da sen de olsun diyemezsin anlatırız en güzel şekilde gideriz ama bundaki kader dünyada ne olsun, yani kimin durumun öyle insan gibi, ve cin için, için evet hep imzandır hak ettiği evet. için değil şimdi bir arkadaş vardı ben Allah için gerçekten çok sevmiştim kendisini ee, bir gün kardeşi geldi bunun kardeşi kuyumcu Ağladı. Ben kardeşini hiç tanımıyordum. Hatta öyle kardeşleri pırlanta gibi kardeşleri olduklarını da bilmiyordum. Ben sadece kendisini tanıyordum. Onları bizden uzak tutuyordu. Bir olay oldu. Bir tanıştık veya tevafuk evine gittim. Kardeşleri de oradaydı. Tanıştım. Yani bir tevafuk ondan sonra kardeşi beni tanıyınca buraya geldi. Ağladı. Ya dedi ben o kadar çok seviyorum ki abimi. Gerçekten dedi. Eşim olsun çocukları. Ama dedi ağabeyim benden nefret ediyor. Dedi. Abi dedi ben bunu çözemedim dedi. Bir gün bu arkadaşlar yolculuk yaparken dedim ki ya neden sen falana nefret ediyorsun yani kin duyuyorsun? Benim yakaladığım bir şey yok ama kardeşin geldi dedim. Beni artık ortada bir hakem gibi görerek derdini anlattı dedim. Neden zulmediyorsun? Dedi. Aleyküm selam. Ben dedi işten atıldım dedi o kadar çile çektim ki dedi bir ekmeğe muhtaç oldum bunlar dedi bana bir ekmek dahi vermedi dedi. yanlarını almadı dedi altlarında araba dedi gezdiler dedi yani öyle şeyler anlattı ki dedim ki sen dedim bu malı kazandığında ortağı mısın olmasan da yardım etmeler de şöyle dedim bu nasıl başladı bu işi işte çırak olarak başladı sonra adamlar patronlara anlaşamamışlar kim alırsa demiş. Bu da borç almış. Babasından bilmem ne atmış. Burayı almış. Misal yani. Çocuğun kuyumcu dükkanı var diye bu da gidip çile çekti diye yani bir yeğeninden dahi nefret ediyor. Çocuk yani 4 yaşındaki çocuk babasına gelip ağlıyormuş. Amcam neden benden nefret ediyor? Böyle şeyler. Cevrimiz de kadar Evet. Ve çok samimi müslüman olarak geçinen insan bunlar anlatabildim mi? Çok samimi geçinen bunlar. Birisi de dedi bunlar. Bu isyanın getirdiği bir şey, bunu sevemezsin. Bu. Bir Müslüman birisi de dedi ki bana verilen de dedi Allah'ın içimdendir. Yani şey... Şimdi Allah'ın vermiş ne? olduğu şeyler iki çeşittir abi. Biri lütfundan, biri kahrundandır. Yani birine kahredecekse mallan da kahreder. Helak olur gider. Anlatabildim mi? Ee, burada biz lütfunu isteyelim. Her zaman Rabbimizin keremini isteyelim ve verilen şeyin hayrını isteyelim. Hayır olsun. Gözdeymiş. Şeyler şer dönmez. Tabii. Bunun manası bu değil mi? Şimdi yani mal dediğimiz şey malı zenginliği hayır olarak görsekti belki bundan bir şey. Herkes şeyler... öyle ister. Hatta hadis-i şerifte ne diyor? Öyle zaman gelecek ki diyor yanında altından dinardan bir şey olmayan dünyadan zevk almayacak diyor. Tabaran-ı Muhycem-i dört malzı rivayetidir. Yani, Şimdi o adamın tespitine doğru diyemem. Ama verilen ya lütfundandır Allah'ın ya kahrındandır. O insan bir şey diyebilir ama o kendi e, çıkarması illa doğru olmayabilir. O an için doğru olabilir sonra onun için kahır olur, azap olabilir önemliden hayra dikkat etme şımarmama Allah'ın verdiğini aynen geçen derste gördük müminlerin vasıflarını anlatan ayetler aynen bütün dersin özetiydi değil mi? ne yaparlar? Allah için hem yer hem de infak ederler bak bu Allah'ın lütfundandır doğru mu? yine Tevbe 34-35'i gördük neydi? o mallarını Allah, ve Allah yoluna biriktirmeyenler var ya Onların yanlarından, alınlarından, şuralarından, da dağlanacak diyor mu? Eğer bu mallarını Allah için biriktirmeyip de nefsi için biriktiriyorsa bunun neresi lütuf? Anlatabildim mi? Buraya dikkat etmek gerekir. E, müsrifçe yaşayacaksın. Müslüman yaşıyormuş, ölmüş hiç umursamayacaksın. Bir Müslümanı gördüğünde İslam'ı hatırlayacaksın. Bu lütuf değil abi. Onun için çok büyük bir bela farkına bile varmaz onun. Çok büyük bir beladır. Düşünün yani bir peygamber aleyhisselam e, kendi torununa dahi evinde bulduğu bir hurmayı ağzına atıyor Hasan. Hemen boğazına parnağını sokup çıkarttırıyor mu? Kaka kaka diyor. Yani onun helal mı haram mı olduğunu bilmiyor. Şüpheli şeye bile o kadar dikkat etmiş ki. Onun dışında yani israfta müsriflikte yani bilmiyor ee, ne kadar rahmet ne kadar azap e, sağduyuyla insan düşünürse yakalar ee, ayet-i kerimede malda, çocukta, eşte sizin için diyor imtihandır diyor mu fitnedir diyor mu bunu güzel yakalamak gerekiyor ama insan hiçbir zaman kendisine şerri yakıştırmaz biz sahabelere göre gerçekten trilyonluk adamlarız doğru mu bir var mıydı? Bir mutfakları, bir fayansları var mıydı? Böyle elini uzattığında suyu akan bir abdest alacakları bir şey var mıydı? Veya evlerinin içinde tuvalet kağıtları var mıydı? Tuvaletleri var mıydı? Allah aşkına bir düşünün. Kadınları, kızları düşünün. Loğusaları düşünün. Hasta kadınları düşünün. Ne kadar uzağa gidiyorlardı. Bir de düz mekanı düşünün. Düz mekanda insanların kazayı için gittiği yerleri ve oralara onlar yemek için gelen haşereleri düşünün. Bir de oranın kokusunu düşünün. Bir de bizim şu yaşantımıza düşünün. Hangisi lütuf? Bunların yücünler sonra da çok daha farklı imkanı olacak. Olursa. Ben de... <gülüyor> Olursa. Hadis-i şeriflere baktığımız zaman Müslümanlar İstanbul'u fethettiğinde kılıçlarını diyor, zeytin ağaçlarına sıcaklıklar diyor. Yecüc ile Mecüc fırkasının yeryüzün istilasına bakarsanız İsa Aleyhisselam'ın da e, muhasara altına alındığı bir yerde attıklarını Hep ok. Ve onların oklarını diyor eğer toplasanız öncülerinin falan kabileye şu kadar kış yeter diyor. Bilmiyorum artık geçmişe mi geri döneceğiz. Daha oyun, savaşı, falan e, her şeyin kullandığı ortak enerjiler var. Şu, dünkü televizyona baktım. İsrail kafirinin vurduğu yer neresi? He? havaalanındaki petrol uçağı vurmuyor bak. Yakıtını vurdu. Ee, elektrik santrallarını vurdu. Ne oldu? İnsanlar elektrik ve susuz kalırsa, yakıtsız kalırsa ne yapacak evet. Fabrikalar duracak mı? Ee, Taşıtlar duracak mı? Yolları vurdu. Bütün dört yolları vurdu. Yani az buçuk ellerinde kalan yakıtlarla bile bir yere gitmek isteseler gidemiyorlar. Ancak neye kaldı? Eşe, ata, kılıca, bıçağa kaldı. Anlatın mı? Evet. Topluca bir savaşta hepsinin attığı mermi bitince ne kalacak? Onun için e, takdir Allah'ın biz Müslüman olarak yaşamanın yollarına evet en aşağı... Öyle. Dört kitapta lanet denen bir kavim var evet. mı? Bunlar gibi lanet denen bir topluluk yok. Ee, ben mesela bazı ifadeler duyardım, inanmazdım. Alanya'da, Antalya'da arkadaşlar var çalışan sordum, inan tasdik dediler. İğrendim böyle. Yani kendi kız kardeşleriyle, anneleriyle falan, evlilik hayatı yaşamalarına falan, kendi uydurdukları kitaplarda falan, insanın inanması gelmiyor ama gözden teyit edilen de şeyler görünce kalp anca mutmain oluyor. Yani fıtratın bile kabul etmediği ki hadis-i şerifte ne diyor? Onlar yol ortasından analarıyla bile zina edecekler ve benim ümmetimden de onlara uyacak çıkacak diyor. Bunlar kim diye sorduğunda Ebu Hureyle Yahudiler ve Hristiyanlar mı? Başka kim olacak ki? Aynen mesela Hristiyanlardan. Emine Şenlikoğlu çıkarmıştı. Allah razı olsun. Kitabının birinde de zikreder. Fransa'da cinselliği bir çocuk annesinden ve babasından öğrenir. Bak bunlar da Hristiyandır. Hadisin tecellisini düşün İşte Yahudilerin buradaki şeyler, yaşantılar. Allah şerlerinden Müslümanları korusun. Evet. Demek ki küfür ehli insan ne olursa olsun sevinmiyor. İkincisi ise nifak kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala şöyle buyuruyor. Onlar düşmandır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl olup da döndürülüyorlar diyor münafıkın dördüncü ayette. Allah subhanahu ve teala münafıkların müminler için ilk düşman olduğunu, Allah için onlara buğuz etmenin vacip olduğunu belirtiyor ve Allah onları kahretsin diyor. Nasıl da döndürülüyorlar. Şüphesiz mümin kendi düşmanını ve Allah'ın düşmanını sevemez kardeşlerim bu buğuz ve nefreti Allah'ın onların aleyhinde lanet etmesiyle destekliyor artık bu infaz edilmiş bir hükümdür geri çevrilemez ve eleştirilemez bunu anladınız mı yani münafıklar müşrikler ve kafirler asla sevilemez onları sevdiğin zaman aynen kişiyi sevdiğiyle beraberdir var ya ona ne yaparsın sen de benzer gidersin mümini gördüğünde nefretin uyanır münafığı gördüğünde için açılır. Onun için arkadaşlarımıza, çevremize her şeyimize ne yapmamız gerekiyor? Çok dikkat etmemiz gerekiyor ki mümin ise sevmek zorundasın. Eğer nefret ediyorsan oturup kendini baştan aşağı ne yapman gerekiyor? Kontrol etmen gerekiyor ve ilk hatayı da kendinde bulman gerekiyor. Karşında bulursan karşıda olsa bile hatalısın. Çünkü şeytan seninle oynar. Evet. Yine sevemeyeceğimiz insanlardan birisi de kardeşlerim bir bidat çıkarandır. Birimizi de gelen bir ifadede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne diyor? Kim bir bidat ihtiyaç ederse ve insanlar da ona uyarsa aralarında yayarsa tövbe etse bile Allah melekler, peygamber, müminler ona ne yapar? Lanet eder. Diyor. Demek ki bidat çıkaran bir insan her kim olursa olsun ne yapamazmışız sevemeyiz. Neden sevemeyiz hiç düşündünüz mü? Hı? Sünnetin zıttıdır bidat. Çıkan bir bidat dini ne yapıyor? Hani bir ağaç düşünün. Meyve veren bir ağaç. Gidiyorsun dalını tak diye ne yapıyorsun? Koparıyorsun artık onu öldürüyorsun. Ve Darimin'in 99 ne olur, rivayetinde gelen bir ifadede Allah Resulü ne diyor? Aleyhissalatu vesselam Efendimiz hangi topluluk ki diyor bir bidat ihdas ederse bunun karşılığı olan sünneti Allah kıyamete kadar o topluluğa geri getirmez. Diyor. Belayı görüyor musunuz? Bidat'ın belası bu kadar büyük. Bakın bir peygamberin namazı tekrar şu ümmete gelmedi mi? Geldi mi? Ta şu yaşadığımız toplulukta bile peygamberin namazıyla alakalı rivayetler hala o günkü tazeliğini koruyor mu? Yani bir kitap olarak bile yazılıp önümüzde olmamıza rağmen şu topluluk uyuyor mu? Bidat ihdas ettiği için Bidat'a uyduğu için topluma umumen gelmeyecek işte. Onun için Allah bize Bidat çıkarmaktan ve Bidatçıya uymaktan esirgesin. Hem bizi hem de neslimizi. Günahlar da buğuz etmenin sebeplerindendir kardeşlerim. Kim bu günah pisliklerinden birini işlerse Allah için buğuz edilen bir kapıya gelmiştir. Mü'min kula onu işleyene buğuz etmek ona nasihat etmek onun aleyhinde şeytana yardımcı olmamak gerekir. Ee, El-Münavi Kadir Kadir'de şöyle diyor. Bizim zamanımızda kendini ilme nispet eden münafık suretinde görünen hayır ehline buğz eden çoğu kimseye buğz etmek, Allah için nefret etmek kapsamındaydı. Kalbi hastalıklardan selamette olana, onlara kibirleri, kabalıkları ve insanlara eziyet vermeleri sebebiyle Allah için buğz etmek gerekir. Yani kibirli olan, kaba sabı olan, insanlara eziyet eden insanlara ne olurmuş? Buğz etmek gerekirmiş. Ama burada Şuna da çok dikkat etmek gerekir ki daha önceki derslerde de belki bu örneği verdik. Abdullah bin Himar diye bir sahabe var. Kendisi çarşıya gidip alışveriş yapıyor. Getiriyor. Peygamber Aleyhisselam'ı al ye diyor. Adam parasını ödediğinde de o adamı Peygamber Aleyhisselam'a getirerek şu yediklerini öde bakalım diyen bir sahabe. Şakacı bilsin Peygamber Aleyhisselam'ı çok sevdiği, onun doğunu sevdiği birisi. Fakat kendisi içki içen kaçıran birisi bir gün içki içerken yakalanıyor ve kendisine hat uygulandığında Ebu Musa el ona lanet ediyor. Allah Resulü ne diyor Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu çizgiyi yakalayın bakın ona lanet etme. Diyor. Vallahi Allahı ve Resûlünü çok seviyor ama işlemiş olduğu günaha binayında kendisine ne yapılıyor? Hat uygulanıyor. Yani günahın ispetinde buğur ama karşılığında nasihat var. Yine boynunda İslam bağı varsa onu sevmek zorundasın. Senin buğdun günahına. Kınaman günahına. Bunu anladınız mı? Dördüncüde zaten boynu vurdur. Ah, Dört kere hat uygulanır. Dördüncüde ya da beşincide kafa gider. Evet. Allah için nefret ile çelişmeyen bazı şeyler var. Devam edelim mi? Evet kardeşlerim. Bilin ki Allah için nefret etme işini istisnaları bilmeden mutlak olarak alanlar hataya düşerler. Dikkat etmemiz gerekir ki Allah için nefret etme ile çelişmeyen ona muhalif olmayan istisnaları bil ve bunları Allah için sevmekten sayma. Misal, daveti arz etme ve tebliğde yumuşaklık. Allah için nefret etmek, İslam'ı daveti ve nasihatı başkalarından perdelemek, onları isyanda bırakmak, sakındırma ve hatırlatma yapmamak demek değildir. Bu yüzden iyiliği emretme, kötülüğü yasaklama, sapmışları doğru yola getirmek için çalışma, onlara şefkat, faat, ve hidayet kapılarından girmeleri için teşvik etmek kaçınılmazdır. Böyle olduğu için nefislere kapılarından girmedikçe tamam olmaz. Şüphesiz Rabbimiz Subhanahu ve Teala kendi yoluna davet için alamet kıldığı şeyi zikretmiş, hikmet, güzel nasihat, en güzel şekilde tartışma yolunu göstermiştir. Bakın Rabbimiz ne diyor? Rabbının yoluna hikmetle ve güzel öğütlen çağır. Ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz Rabb'in kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve o hidayete kavuşanları da en iyi bilendir diye. Nahl 126. Bil ki Müslüman kardeşim, şüphesiz nefisler kaçıcı, halklar katıdır. Ancak şefkat göstermekle yumuşar. Bu yüzden Musa ve Harun Aleyhisselam Mısır'ın tabutu ve Firavun'a gönderilirken Rabbani yönlendirme nasıl olmuş? Sen kardeşinle birlikte mucizelerimle git. İkiniz de beni anmakta gevşeklik etmeyin. Firavun'a gidin çünkü o gerçekten azdı. Varın da ona yumuşak söz söyleyin. Olur ki öğüt dinler yahut korkar. Taha 42, 43 ve 44. Bu tavır Kur'an ayetlerindendir ve Allah'ın şu kavliyle çelişmez. Ey peygamber, kafirlerle ve münafıklarla savaş, onlara karşı katı ol, onların varacakları yer cehennemdir ve orası ne kötü bir yerdir. Tevbe 73 Sertlikle emrolunan iki makam vardır kardeşlerim. Birincisi savaş âli. Bu şiddete ve sertliğe ihtiyaç olan bir makamdır ki, Allah subhanahu ve teala, ey iman edenler, Önce yakın çevrenizdeki kafirlerle savaşın ki, sizde bir güç ve kuvvet olduğunu görsünler. Ve iyi bilin ki Allah mutlakilerle beraberdir. Tevbe 123'te. İkincisi ise, kafirlerin etkileyici sözlerle yaptıkları davetlerini reddetmek ve onlarla rekabet etmek, yine bidat ehlinin hak yoldan saptırmak için ortaya attığı şüpheleri reddetmek. Rabbimiz subhanahu ve teala diyor ki onlara Allah'ın indirdiğine ve peygamberine gelin denince münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün. Ya nasıl elleriyle yaptıkları yüzünden başkalarına bir felaket gelince hemen sana geldiler de biz sadece iyilik etmek ve arayı bulmak istedik diye Allah'a yemin ediyorlar. Onlar Allah'ın kalplerindekini bildiği kimselerdir onlara aldırma onlara öğüt ver ve onların işlerine tesir edecek güzel söz söyle diyor. Nisa 61 62 ve 63'te. Bunun için Ali İsraati ve selam efendimiz Hasan bin Sabite müşrikleri hicvetmesi için minber yaptırmıştı. Yine Ali İsraati ve selam efendimiz Kisra'yı Allah'a davet için gönderdiği mektubu yırtması üzerine ona beddua etmiştir bu konuda deliller çoktuk. Böylece davetin başından sonuna kadar yumuşaklıkla olacağını sertliğin savaşla sınırlı olduğunu iddia eden bazı ilim ehlinin sözlerinin hata olduğu tespit edilmiş olur. İyi düşünelim. Şayet iş böyle olsaydı ve Vesselam Efendimiz müşriklere yaptığı gibi münafıklara da savaşması gerekirdi. Lakin böyle bir şey olmamıştır. Yine ortaya çıkıyor ki onların batıl açıklamalarını reddetmek, şüphelerini kırmak ve bidatlarını engellemek için sertlik gerekir. Evet. Yine kardeşlerim bilelim ki bu hassas makam iyi düşünme gerektirir ve sağlam bir rukun olması için sabra muhtaçtır. Rabbinin taatına ve aleyhissalatü sünnetine uyan bilsin ki davetle, davetle yumuşaklık dinde taviz demek değildir. Dinden bir şeyi indirmek, heva ve şehvetlerine uyanlara uymak için İslam'dan gevşemek, bunun için kolay ruhsat delili aramak değildir. Bunun gibi etkileyici sözle ve ispatlayıcı delille sertlik demek, sövmek, hakaret ve sefihlik demek değildir. Bunu anladınız mı? Yani, aleyhissalatü vesselam efendimiz, kitapta bildirildiği halde, e, Yahudiler müşriktir, kafirdir, denmesine rağmen komşusu olan bir Yahudi'ye ne yapıyor? Çocuğu hasta diye e, taziyeye gidiyor mu? Ona e, yani bir vela duyduğundan mı dostluk duyduğundan mı davette bir ölçü Allah'ın emri gereği gitmiştir. Bunları güzel yakalamamız gerekiyor. Bunu anladınız mı? Ama bizler hep toptancıyız Türk millet olarak. Fak keseriz. Kabullendik mi? ya işte nasıl olur dün kimdi ben dedim Allah için sevdiğim Allah için dostluk yaptığım birisinin ona düşmanlık yapan birinin yanında oturmam onu onurlandırmam selam vermem konuşmam durdu şöyle bir anlayamadı ama dedim insanlar daha halen fıtri hasletlerle baktığı için ya konuşmuyorsa konuşmuyor bana ne bakın şahsi mesele gibi görüyorlar e ben şimdi ondan konuşmazsam beni kınar. Biz kimin kınamasından korkuyoruz? İşte bunlara dikkat etmediğimiz zaman bu sefer biz de nifak ehli olup gidiyoruz biliyor musunuz? Bunu anladınız mı? Allah için sevme, Allah için düşmanlık, yani Allah için bu herkes için olmalı. Sen dost ettiğin birisine Birisi Allah düşmanıyken ona gösterdiğin dostluğu Allah düşmanına gösteremezsin. Allah düş, düş dostuna düşmanlık yapana da dostluk gösteremezsin. Eğer gösteriyorsan bu senin imanınla kadar. Çünkü bu tevhidin olmazsa olmazlarındandır. Ama maalesef biz bunları yapamadık. Anlayamadık. Evet. Yine kardeşlerim belki bu günümüzde geçerli değil ama Rabbimiz subhanahu ve teala bize İslam'ı hakimiyet olarak da nasip ederse bu olur. Anlaşmalı kafire ve güvence altındaki zimmiye iyilik. Rabbimiz subhanahu ve teala şöyle buyuruyor. Allah sizi din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten onlara adaletli davranmaktan men etmez. Çünkü Allah adalet yapanları sever. Mümtehne 8. ayette. Bunu anladınız mı? Yani siz güçlüsünüz. Bunlar müşrik kafir ama sizinle iyi geçiniyor. Size bir kalleşlik yapmıyor. Arkadan vurmuyor. Bunlara iyilik yapın diyor. Yani müşrik kafir olduğu halde bunlara ne yapabiliyorsun? Anlaşmalıysan yardımda bulunabiliyorsun ki belki misal olarak en güzel herhalde Osmanlı'yı verebiliriz bu konuda. Fetettikleri yerlerde hep ne yapmışlar? Anlaşma yaptıkları insanlara anlaşmaya harfiyen sonuna kadar hep ne yapmışlardır? Uymuşlardır. Bu da bakın dine sarıldıkları bölümlerde aziz olmalarına sebeptir. Evet kardeşlerim, Allah bizleri hep güzellikle ve ziyadesiyle rızıklandırsın. Demek ki şüphesiz Allah için sevmek ve nefret etmek imanın kemalinde yüksek bir zirvedir. Allah ve Resulü için sevgide yarışanların gözleri o zirvededir. Yarışanlar gerginleştiren dünyevi alakaların sıcağından sonra Allah'ın gölgesinden başka bir gölge olmayan o günde o gölgede olmayı gönülden arz ederler. Bunun için kardeşlerim Allah için birbirini sevenlerin Allah için buluşanların Allah için fedakarlık edenlerin ki onlara peygamberler ve şehitler gıpta edecekler işte onların akdini düzenlemeye gayret ederim. Allah subhanahu ve teala bizleri yolundan ayırmasın ve razı olduğu kulların arasına bizleri de katsın. Bugünlük bu kadar. Yeter inşallah. Elhamdülillah.